Dochu pochu rob. Dochu pochu rob. Dochu pochu rob. Dochu pochu rob. Dochu pochu rob. Dochu pochu rob. sız ve bağımsız seslerin güncesi Sesli meram 357, karşı radyo 229. 10 Mayıs 2022. Bir haftalık bir ara verdikten hemen sonra bir meram, bir arzihal ve bir durum tahlili. Şimdiki zaman ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüyler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meramın kayıt kütüğü karşı da başlıyor. Motto'muzu yineleyelim. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Dönemeçler. Yapılandırılan her şey bir kötülüğe çıkıyor. Bu kötülüğü e, yaşadığımız sürecin içerisinde bayram haftası, bayram sonrası. Şu günler, bugünler, belikler, ilerikler falan derken bir mütemadiyen bir normatif haline dönüştürüyor bu ülke. E, her durumda. Her anlamda, her şekilde muktedirin pratikleri etrafında bir yana yakıla bir yıkım şekillendiriliyor. Madem bizi seçmiyorsunuz alın size şu, madem bize böyle yapıyorsunuz alın size bu deyip bir dolu tahakküm, bir daha bir dolu tahakkümün parametresi, bir dolu şiddet pratiği, bir dolu e yıkıcı etmem Birlikte ve bir arada şekillendiriliyor. Bir karanlık meyfumu güncelleniyor. Şöyle soralım. Kötülük cismani kılınabilir mi? Ya da cismi olabilir mi? Bir taahhül perspektifi olarak temellendirilen de bu yer, şu yurtta olarak savlanan menzilde başlat bir faktör, birçok eylem ve hamlenin de en başta temeli kılınan kötülük eliyle bir yerde yaşam muhafazası olunabilir mi? Tümüyle, her dem yeniden kullanışla ad edilerek, bir dolu motifle zenginleştirilip de üstü kapatılarak, o karanlık temsiliğin başat oyun kurucusu kılınarak, kötülükten bir yola, düzlüğe çıkılabilir mi Nedensiz değil, bu ülkenin başına her ne getirildiyse, o katran karanlığının aleni bir biçimde savunulması gaylesiyle çıka geldiği bunca ortadayken, nedir ki yani yeni? Neyin nesidir kötülükten medet ummak? Doğrudan ve hiç eksiksiz bir biçimde sunulan, yapılan, var edilen eylemsellik biteviye bir demokrasi eşitlik hürriyet araları sıkıştırılıp aralarda yeniden bildiğini okurken muktedir niye çıkacaktır ki bu karanlık meyfumu tüm o habis kötülük biliyor muyuz sorguluyor muyuz bir hangi gidiyor orayı böyle düzelttik burasını şöyle onardık berikinin eksiğinde de tamamladık bütün dünya ama özellikle Almanya bizi çok kıskanıyor lakin hafaki bir biçimde şahlanış sürerken 3 kuruşa tam ettirmek gerçekten gerçek kılınıyor. Ekran yüzü kimi tiplemelerin vallahi de billahi de başamir bu ülkenin hayrına baş koydu. daimi iyiliğini istiyor. Bu sıkıntılı günlerde şöyle kuru ekmek böyle bulunursa kuru soğanla geçer. Geçirilir de o vatan şu bayrak bu ezan tekerlemesinin gölgesinde hikayeler aksettirilirken olmakta olanın cerahati dolu suretidir kötülük. Bitmek nedir bilmeyen bir inatla kullanışla ad klişelerinin klişelerin dolayısında muktedir kendi hikayesini yazı dururken olmakta olan hep eksik kılınmış bir halk gerçekliğidir. Bu bayram seyran günlerinin etrafında öncesinde sonrasında yoksunlaştırmaya afaki bir politika hiza bildirici kılan zevatın sunduğu ve var ettiği önünü açtı nefretle kindarlıkla öteki düşmanlığını bu defa mülteci veya bu topraklarda yaşama mecburiyeti aksettiren Çin'de olan kafa kağıtsızlara yönlendirerek sunulan linçlerle o kötülük bir kere daha odak şaşırtılıp var edilir. Böyle bir toplamda ekonomik çöküşün, pandemi sürecinin en gizli ve saklı yıkımının kıyısında hali topal ve geleceği karanlık kırılmış bir mezzet. o kötülük bahsinin cismanı kılmıştır. Artık atılan her adımda varılan her eşikte biraz daha zoru, zorbalığı ele alan bir vatan imgesi biçimlendirilir. İyi de nereye kadar, iyi de daha ne kadar. Daha dün, e, Bursa'daki bir tren içerisinde gerçekleştirmiş işte Suriyeli mülteciler sigara içti şöyle oldu böyle oldu bizim Türklerde dövdü dedikleri video kaydı yayınlandı bu video kayıttaki şahısların hepsinin Türk olduğu daha sonra bildirildi ama tabi iş işten geçti daha önce biliyorsunuz Ankara'da daha önce biliyorsunuz Adana'da daha önce biliyorsunuz işte İstanbul'un Esenyurt'undan tutun tutunda Fatih'ine oradan buradan şuradan Sürekli ve biteviye bir linç, bir yok etme ve bir alt etme şekillendiriliyordu. Nefret ediyoruz kardeşim diyorlar. Yani ne Ermeni'yi, ne Süryani'yi, ne Rum'u nasıl kabul etmediysek Suriyeli'yi de istemiyoruz. Afgan'ı hiç istemiyoruz. Berikin'i bilmiyoruz. Bangladeş'li kim? Onlar da mı gelmiş? Tamam onu da istemiyoruz. E, şunu da istemiyoruz. Berikin'i de istemiyoruz. Bir tek Ukraynalı'nın Geldiğinde sarı saçlı mavi gözlü afeti devranları ne demekse yani o savaştan kurtulan insanlara da hala seks objesi olarak bakabilecek cüret var, bu kafa var, bu zihniyet var ama işte bir tek Ukraynalı gelsin, işte bir tek bilmem ne gelsin, bir tek şu gelsin, bunların karaları gelsin. Nasıl bir laf diye çevkirmeden duramıyor insan ama tabi bildiğiniz üzere burası malum bir radyo olduğu için en azından hakaret amizliği bir kenara bırakıyoruz. Zaten cinsiyetçi yeterince küfür var ortada. Bu beygirlerin bu kafasız cenahın var ettiği ve işte ismine zafer mafer dediği bir tane e, devletli memuru daha önce taşeron daha önce katil adayı daha önce bilmem ne yetiştirmiş daha önce şunu yapmış bunu yapmış. Çakıcı abilerinden bilmiyorum Kürşat babalarına bilmem nelerinden Sedat abilerine onların yolundan yürüyen bir denyonun Kurduğu kendi kendine kurduğu Ne hikmetse Ve oyunun 0.2'den %2'lere tırmandığı ve bu Türkiye şartlarında çok önemli bir şey 1.6 milyon insana Tekabül ediyor %2 Yaklaşık verilerle tabi yani 2 milyona yakın insan Bu herifçi olduğunu destekliyormuş Ne güzel memleket Ne ala memleket sonra nasıl kötülük Cismanileşmiyor Ve bunun pratiğini çok iyi kullanıyor Başamir ve o işte aşağı bir her defasında işte bak bunlar gelirse böyle olacak. Şunlar gelirse şöyle olacak bahsini. CHP liderinin biz onları şöyle yollayacağız. Ama işte ılımlı birbiri de konuşarak falan derken ki ortaya çıkardığı potansi yakalayıp Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız deyip geri kapağı yapar. Ve bunun muhasebesini yaparız. Şimdi birazdan konuşuruz da. Bir nefes denelim. Alex Perez ile başladık bayram sonrası programına. Veteranla 1985 Music kendi etiketi. Kodeks, EP'de. Bir derleme. Eble devam edeceğim. Il Rest. Ve hemen arkasına RST Chat Dubs beraber. Time to Unite. Foundation Audio'dan gelecek. Sesli meramdayız. Burası Karşılar <gülüyor> radyo. Bahar'ın I'm sleeping with upside down Meram devam ediyor. İşte bugün konuşuyor başamir. Biz bu işte bu yolda aynı yol anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den kaçıp da ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal siz ne dersiniz diye biz oradayız ifadelerini kullanıyor. Bu konutları onlar için yapıyoruz. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Onları asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız. Bunu da bilesin birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Yok ya kapımız açık onları ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerinin eline kucağına atmayacağız der. Bu meseleyi daha sonra akşamki kabine toplantısında e, tekrardan yeniler. E, kabine toplantısı sonrası işte bayram sonrası konuşmalarında. Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyadaki kardeşlerimizle çok hasbi yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemezler. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadelenin ardından yine devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu'ya geldiler. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın dışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerden başı dara düşen kardeşlerimize kapımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarından Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı. Şimdi Bay Kemal ne diyor? Biz bunların hepsini Suriye'ye yollayacağız, süreceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira bir ensar kültürüyle yetişmişsiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu biz biliriz. Bizler sizin gibi bu toprakları hüdayna bit bulmadık diye mesajını çakar. Oradan bir puan, buradan bir puan. Sevgili e, Zafer Partisi'nin Zaferlerinin zaferlerini Ek olarak koşmaya Devam eden zavallı Bay Kemal'le işte oradan böyle Devam eder. Bugün sevindirici Bir gelişme oluyor 9 Mayıs tarihli öğrenci faaliyetinin Twitter hesabından paylaşıldı Bilkent Üniversitesi'nde üniversiteler olarak Ümit Özdağ'ın katılımcı olduğu panelde faşizme karşı omuz omuza ile Özdağ'ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılık ve mülteci düşmanlığı protesto edildi. Üniversitelerde ırkçılığa geçit vermeyeceğiz açıklaması yapılır. Tabi bunu ister ekşi sözlükte okuyun, ister Facebook entriesinde okuyun, isterse en son haber gibi artık boku çıkmış yayınlardan okuyun. Altında biriken irin Ben onları biliyorum Onlar vatan haini Onlar terörist Onlar hain Onlar işte Eli berinde Eli şeyinde Gezinen tipler Yok benim askerim Şöyle oluyor Böyle oluyor Bunlar zıgara nargile içiyor El alemin karasının Kızının Tiktorunu çekiyor top ovunu çekiyor Bilmem nesini çekiyor Siz de çekiyorsunuz Çekmiyor musunuz kardeşim Boş boş işler yani Mesele o değil Mesele zaten bu sistematiğin içerisinde bu insanların bir şekilde hedef kılınması. Hani Türk çalışmıyor, niye Suriyeli, Afgan çalışıyor? Kardeşim bedavaya çalışıyor, ondan bir. İkincisi sistemi zorlayan ve sistem şartlarının içerisinde 4253 lira gibi yüksek yüksek meblağlar. Aman Allah'ım ya yarabbim, asgari ücreti hepimiz rehin neden muktedir. Patronaja da bir e, hat, bir ikame verdi. Bu ikame de işte e, yurt dışından mültecilerin ya da veya kayıtlı kayıtsız insanların kafa kağıtlı kafa kağıtsız da olsa bunları çalıştırabilme hürriyeti. Bu çaktırmadan verilen imtiyazı da köküne kadar kullanıyorlar. Zaten o e, hani işte bayramda seyranda ortaya çıkınca aman efendim istila edildik, Aman efendim her tarafımız Suriyeli, Arap, Afganistanlı bilmem neli şudur budur Ermeni nereden çıktıysa Ermenistanlı falan doldu diye çemkirmeye başlayanlar... ...aman şu cadde de bu var, bu cadde de şu var, o caddeye gitmeyin. bu sokakta bunlar var... ...bunlar bilmem ne yapıyor, şunlar şöyle yapıyorlar... ...kulaktan kulağa yayılan pogrom sistemi bir vahameti ortaya çıkartıyor... ...o insanların hepsi çalışıyor zaten şu anda, şu anda bile çalışıyor... ...biz konuşurken de çalışıyorlar, biz konuşmadan evvel de çalışıyorlardı... ...bu bir sömürü sistematiğini var etti... Ve bu sömürüz sistematiği işte diyelim ki 3000 liraya işte bir hafta boyunca eti senin kemiği benim ee, sadece uyku ve yemek süreleri hariç e, çalışmaya zorlandığı insanları gösteriyor. Ve bu hani işte suç işleri bakanı diye artık modası moda tabirle anılan o işte kendine hazır bakan efendinin hazretini de ağzından kaçırdığı gibi en başta patronları ilgilendiriyor. Çünkü onlar beleşçiler. Çünkü onlar haram zadeler. Çünkü onlar bu sığınmış insanların bile e, o acılarını sömürebilecek, o acılarından işte kendilerine rant elde edebilecek bir doktrini sahipleniyorlar. Buna doktrin denirse tabii ve herkesi de her şekilde şekerine koyuyorlar sanki salakmışız gibi. E, tabii iktidarda bunların malanıyor Madem nefretten oy topluyorlar ben de nefrete karşılık kapak olarak işte ben bunlar kardeşim bunlar dinin gereği olarak bunları burada tutuyorum. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum deyip e, mültecilerin çözümüne yana herhangi bir şey söylemiyor. Çünkü mültecilerden öne sürerek AB'den çeşitli işte ülkelerden elde ettiği gelirlerle bizdeki delikleri kapatmaya çalışıyor. tabi o delikler kapanmayınca bayram haftası sigaraya zam geldi, içkiye zam geldi. Ondan sonra bireye zam geldi. Yani en basitinden görünür olan şeyler. Ee, i̇çkiyi resmen yasaklıyoruz. Yasaklamıyoruz da işte yasaklar gibi oluyoruz. Ee, çeşitli parametrelerde dolar yükselmeye devam ederken tabi onun yansıısı da işte benzin fiyatı artışı bilmem artışı ve her gittiğinizde daha çok cebinizden çıkan şey ve bu kliyi bu yıkıcılığı hani pandemi mesela saklanmış dünya sağlık örgütünün verilerini paylaşalım birazdan da bir sonraki anonsta işte bu eşek yerine konulduğumuz için hiçbir şeyden haberimiz yok ve hiçbir şekilde hayata dair en ufak bir tedbir yok bilmem ne yok böyle gelmiş böyle giderlerle hayat devam ettiriliyor ve milyonlarca memuru ilgilendiren harin yapılacağı yani siz programı dinleyeceğiniz gün yapılacak. 3600 ek gösterge toplantısı da ertelenmiş. Gazete duvara bilgi veren memur sen kaynağı. Yeni toplantı için bakıldıktan talimat gelmediğini söylüyor Sinan Saygılı'nın haberi. <gülüyor> Pardon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bilginin düşük emekli maaşları için. Temmuz'da bir sürprizimiz olacak. Detayları 1 Mayıs'ta paylaşacağım açıklamasının rafa e kaldırılması sonrası. 3600 ek gösterge toplantısı da iptal edilmiş. Ve bunun ertelendiğini Memur Sen Başkanı Ali Alçın duyuruyor. Böyle rezilliklerle beraber hak hukuk işte törpülenince yerle bir edilince ya da yıkılınca e, geriye mutlak bir memleket kalıyormuş gibi görünüyor. Hangi memleket? Neredeki memleket? Nasıl bir memleket? Bunun tayinini de size bırakalım. Biz vatan hainleri, bölücüler, ırkçılar, anarşistler <Gülüyor> Biz ırkçıymışız. Neyse. Biz anarşistler şunlar bunlar. Kimliksizler Haymatloslar. Meseleyi anlatmaya devam edelim kardeşim. Siz nasıl bilirseniz. RSD ile TEFA. Scene parçası gelecek. Foundation Audio'dan. Hemen arkasına Omi. Bu sefer Yufy ile beraber. Talking Mathematics Subalternary Kors'tan. Sesli Meram'da. Karşı radyoda olacak. De devam ediyor. Bu arada emtia fiyatları 15 lira 15 kuruş dolar görmüş 16 liranın sınırında euro 920 lira has altın ama gel gelelim müteahhitler müteahhitler 0.99 faizler Evalın, alın ev alın ev alın diyen bir muktedir. Ve Re rezilliğin bir tarafı da Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik olarak yaklaşık 15 milyon insanın öldüğünü duyuruyor. Covid-19 salgını süresince ve bir ihtimal hala devam ediyor tabi biz bilmiyoruz. Ama Türkiye'de hayatı gerçekten kaybedenlerin sayısının resmi olmayan gayri resmi sonucu 264 bin insan. Paldır küldür insanlarımız ölürken umarsamazca ama görüyorsunuz kurvazi yerler geliyor. Görüyorsunuz işte her yer turist dolu. Bir yandan ırkçılık var ederken öbür yandan turistler geliyor diye cümleler kurabilen bir zevatın ee, bunu ister muktedir deyin, ister ana muhalefet ettiğim, ister şu deyim ister zafer partili deyim böyle bir ikilemleri de var para gelsin de ya oradan gelsin işte düşmandan gelsin şundan gelsin bundan gelsin ne paraymış arkadaş her şeyi çözüyor bu arada beterim beteri de var camiye dönüştürülen Ayasofya İmparatorluk kapısındaki parçaların yenilmesinden sonra bu kez de tarih yapının içindeki su haznesinin kapağının kırıldığı ve için ayakkabıların konulduğu bir resimle çalkalanır. Ömer Faruk Yavaşçay adlı sosyal medya kullanıcısı 26 Nisan'da yapılan ve bugün gündeme olan paylaşımda tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını bildiriyor. Bu fotoğrafı 24 Nisan gecesi saat 22.43'te Ayasofya Camii'nde çektim. Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarına koymuş insanlar. Kimsenin de umurunda değil bu durum yardıma ihtiyacı vardır. Ee, olabildiğince yavaş bir biçimde, olabildiğince seri bir biçimde. Ejdat'tan kalan şeyi de bırak gari Müslümün gavurdan mavurdan falan deyip de kendi kendilerine avuttukları o e, itamı e, yönlendirmeyi ve işte biz onun neyini koruyacağız kardeşim? Biz zaten yeterince işte alimiz şuyuz duyuz. Muteber Milli ve Yerli Birlik, Milli Mutabakat adına derseniz deyin, zemherimiz ee, gerçekten zehirli bir sarmaşık. İşte Ayasofya'nın da olmaması gereken ne varsa halini var ediyor. Ki imparatorluk kafasında parça kovarıp ağzına atanlar var deyip İlber ortayla denen profesör parça açıklamıştı. Parçaları yiyip ne yapıyorsunuz abi akıl falan mı kazanıyorsunuz neyi yarıyor o iş Nasıl bir rezillik? Ali Nesin sabahleyin paylaşmıştı. Nesin Vakfı'nın hesaplarına bırlaka koyulduğunu açıkladı. Nesin açıklamasında İsmail Ağa cemaatine bağlı Rabıta Vakfı tarafından da taciz edildiklerini söylüyor. Fethullah gider Rabıta başlar. İsmail Ağa cemaati başlar. Bilmem ne gider. Furkan Vakfı başlar. Bu arada Furkan Vakfı'nın kurucusu olan Kuytul Efendi de tutuklanmış. O, o cemaat biter. Bu cemaat başlar. Bu cemaatler içerisinde Nesin ailesi bu ülkenin düşmanı değildir. Aksine 1. Dünya Savaşı'nın ardından da gönüllü olarak kurtuluş savaşına katılan dedemi de sayarsak üç kuşaktır karşılıksız bu halka hizmet ediyoruz. İzin verirlerse daha da edeceğiz. Yetti ama diye bildirir ve yıllar sonra hala işte yetmez ama evetle vurulmasının abesliğini de bir kenara bırakalım. Onu da söyleyelim ama matematik gülde tıpkı Nişanya'nın şirincesi gibi yok edilmek isteniyor. Buyurun buradan yakın. E, nefret demiştik, İşte o karanlık nasıl kötülük cisimleşiyor, işte böyle cisimleşiyor. Mezopotamya Ajansı geçtiğimiz hafta aktardı. Urfa'nın Baro Başkanlığı, Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde Kürtçe ve Türkçe, Humbi Gerhat'in, hoş geldiniz, tabelası önünde, çektikleri ırkçı paylaşımları yapan öğretmenler hakkında Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunuyor. Karşıyaka İlkokulunda görevli oldukları belirtilen UBK ve BG isimli 3 şahsiyet, insanımsı varlık hakkında halka kim ve düşmanlığa tahrik suçu ve tespit edilecek diğer suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildiriyor. Söz konusu paylaşımın halka kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu 52.37 sayılı TCK'nin 230'da 16. maddesinin kamu barışının karşı suçlar bölümünde yer aldığını belirtiyor ve dilekçenin devamında da söz konusu insanlığa karşı suç iddiasının araştırılmasını Şırnak Barasu adına talep ediyorlar. Bu kötülüğün cismani oluşmasının yolları geliştiriliyor ve selam. Olabildiğince yalın bir kin, bir nefret, bir tepkime diye normalleştirilmeye çalışan ayrımcılık bir kere daha Kürt'e de denk getiriliyor. Tıpkı işte Ermeniye ve işte Süryaniye ve ona ve buna ki bu işte parmak işaretini yapıp var ettikleri şeyin arkasına e, akla seza tehditler Kürt eşittir, gerilla eşittir peki ki açalımı, denklemi kabızlığının, kötürüm halinin meselesi ne yana düşüyor? Bunu da size bırakalım sorgulamasını ve bu hallerle ilerliyor memleket. E, milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, Karayazı ilçesinin Milli Eğitim Müdürü'nüymüş. Kürtçe yönelik ırkçı söylemlere bulunan bu şahsiyetlerin açığa alındığını işte tahkikat sonuçlarına kadar kendileri açarlamış. Bitti mi? Var edilen sabit kılınmış. Kötülüğün hesabı 3-5 günlük gaz alma. Görevden ele tek çektirildi. Soruşturma açıldı. Bahsi unutulak adam mıdır? Değil midir? Bunun meselesini de burada paylaşalım. Ki daha çok konuşacak şey var. HDP'nin kapısına e, 3 aileyi gönderip ya yani da 3 aileden arta kalanı gönderip işte onlara haklarını savunsun. Tamam ona bir şey dememiz yok ama polislerin provokasyonu ve sivil giyimli polislerin provokasyonu ile beraber bir Ayşe Acarbaşaran'a kapının önünde seni buraya çivilerim diyen bir zatı muhteremiz seyrettik kendisi polismiş Polis danıymış orada bir amir bir kolluk bir lider bir bilmem ne var bunların hepsinin suç işleri bakanlığı yolladığını da biliyoruz seni çivilerim söylemine dair Ayşe Bajaran Şöyle diyor, Türkiye'nin demokrasisine söylenmiş bir söylemdir. Hiç eğip gerek yok. Bu söylem ve tehditlerle HDP'ye geri atım attıracaklar zannedecek kadar da akılsız bir iktidarla karşı karşıya izler. Bu saldırılarla başarılı olacağını düşünen trajik durumda bir iktidar var. 7 yıldır yapmadığınız kalmadı. Buradan tekrar söyleyeyim. 7 yıldır parti binamıza konulan bombalardan mitinglerimizin bombalamasına kadar eğitim donatım planını eline verdiği katili İzmir'i binamıza gönderip genç bir arkadaşımızı katledip tüm yöntemleri denediniz başarılı olamadınız, dokunulmazlıkları kaldırdınız, belediyelerimize kayyum atadınız, diz çöken, geri adım atan bir HDP gördünüz mü der. Ve seçilmişler, işçiler, emekliler, emekçiler, biz HDP'yiz, Alevi'yiz, sokak ortasında katleddiğiniz Ermenileriz, Lazlarız, yani Türkiye halklarının tümüyüz yüzler. Hiçbir saldırını HDP'ye geri adım attırmayacak. Kürtlere, kadınlara, işçilere, ezilmişlere geri adım attırmayacak. Suç İşleri Bakanlığı Propaganda bakanının bir kere daha hatırlatalım benzerleriniz tarihin çöp sepetinde siz de kendinizi orada bulacaksınızlar. Bu normatifler bu şekillendirmeler içerisinde bu kötülüğe karşı ses etmeye gayret eden bir temsiliyet de var ya tıpkı bugün Demirtaş'ın yazısında olduğu gibi evet birileri nobranlaştı giderek daha da kötümserleşti, kötülükler yükseltmeye başladılar ve var ediliyor bunun karşısında da ümidi birbirimizden tutunarak destek bulacağız. Yol bulacağız. Yol açacağız. Bunu diyor. Bir anarşist olarak bence de önemli addedilen bir şey. Demirtaş gibi keşke bir 5-10 tane muktedir karşısında sözünü eğleyebilen olsaydı da bugünleri biraz daha az sıkıntıyla yaşayasaydık diye düşünüyor insan. omen Stinker. Hemen arkasına DJ Met Kong parçası ile gelecek. Unchain Recordings'ten Sesli Meram'dayız. Karşı radyodayız. Ve sözü Oksid temel devam ediyor. our DNA through discipline and this way of life. So this is why Rastafari is this way of life, because the way of the world is not the way of nature. The way of nature is the way that is right. The way of man is the way of miscalculations and confusion. Let's do Kimisi atasında sevmediğini deklar ediyor. Kimisi işte Ayasofya bizimdir, bizim kalacak. Şarlamasında. Kimisi baynebatinin esnemesiyle gogoya devam ediyor. Suç işleri bakanı bir yanda. Zafer partisi bilmem nerede. Bu arada ne güzel reyting yaptı bu herifçi oğulları. Ve bu nefretle nasıl soluk kalabiliyorlar, nasıl devam ettirebiliyorlar. Ee, Ayşe acar bacağına. Yapılan şeyi ya da HDP önündeki saldırıyı destekleyip işte canlı yayına geçen AK, AK Parti temsiliyetiyle ha, biz Suriyelileri göndereceğiz diye CHP temsiliyeti nasıl aynı ortaklarda buluşuyor? Daha arka kapılardan birbirlerini buluyorlar. Nasıl rezilleşiyorlar? Bunu da görmek tıpkı daha öncesinde gördüğümüz gibi Ermeni Rum, Süryani, Yahudi, Ezidi, Kürt ve Alevi inançları, kimlikleri, ön yargıları kullanı gelen bir zihniyetin sunduğu yegane yani şey Zaten her olduğu gibi kalıcı bir kırılma oluyor. Daha önce bu hali tutsak kılınmış Demirtaş, Yüksek Dağ, Tuncel, Kışanak, Mızraklı ve Nica siyasetçinin hayatlarını düşürmüş gölgelerden görebilmek de mümkündür. Bir siyasi iradeyi devri sabık iktidar pratiğinin sundu. İtanlarla terörize edip süre giden saldırıları yem kılarak bir dönüşüm var edilmek istenir ki az ya da çok 16 milyonun iradesi hiç edilmek istenir. Hiç. Kötülük aslında cismanidir. Nesne kılınıp da eşikler aşıldıkça ortaya çıkan katran ve dibi bucağa hiç kalmamış ola gelen cürüm sarmalı. Bitimsiz bir fasit döngünü sunduğu yegeen şey demokrasi mefhumunda olduğu gibi hayatı ayaklar ayakları altına alınmasıdır. Bugün HDP önünde vuku bulan provokasyon ya da kent e, program girişimini kent girişiminde... Ee, yazılmış olan Humbi Herhati'nin derde edilip ayaklar altına alınıp ayuka çıkmış ılkışılık normalleştirmeye devam zaten ve kötülük ve kötü de aramızda dolaşan bir mesele evrilmiştir. Böyle bir ülkenin sıradan insanların haklarını veren yere gasp eden, yıkan, yutan bir yerin her yanı yeni, her günü açalım her dönemeci muhasır medeniyetler seviyesi olsa ne olur, olmasa ne olur? Nedir? Daha gözünün önünde cereyan eden tüm bu kotran karanlığına eliyle var edilmiş kötülüğe karşı sesini yükseltmezken, restorasyon diye çıkan güzergahta bir yıkım yükseltilmeye devam edilirken, kötülük sabitlenirken bir hayat geriye kalır mı? Bu hallerin, böyle kötülüğün norm kılındığı bir yerin derdi hiç tükenir mi, biter mi? Sorular sorular ve sorular derin bir sessizlik. İyi de nereye kadar? Seslimeram, tumblr.com, Karşı bize bu imkanı sağlayan Karşı Radyo teşekkürlerimizle Spotify'da ve SoundCloud hesaplarında benim de aynı zamanda Archive.org'daki sayfamdan takip edebilirsiniz programı eğer dinlemek isterseniz ya da kaçırırsanız hasbel kadar anlattığımız şey Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, insan hakları, eşitlik ve adalet tahilleri. Hepimize dert olması için yeterince açık bir beyanname kulak verenlere şükredelim. Teşekkürlerimizi sunalım. DJ Matt, Knowledge, Unchained Recordings'den gelecek haftanın vedası. <gülüyor> how Just much so you much. done your eyes.